Haftanın ilk gününden herkese günaydın. İsmail Taştekin'in kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Sinop Cezaevi'nin tarihe meydan okuyuşuna şahit olmuş bulunmaktayım. Ancak ilgisizlik ve bakımsızlıktan çürümeye yüz tutmuş görüntüsü beni derinden üzmüştür. Siz de bu kampanyaya katılarak Sinop Cezaevi'nin UNESCO tarafından koruma altına alınmasına destek vermenizi Önemli rica ediyorum diyor Taştekin ve kısa sürede yüzlerce kişi tarafından desteklenen kampanya nasıl bir sonuç verecek hep birlikte göreceğiz. İstanbul'dan Leman Ceylan'ın kampanyasına kulak veriyoruz. Şimdi de son günlerde yaşananların ancak ve ancak eğitimle çözülebileceğini söylüyor Ceylani. Karanlık günler yaşadığımız bu günlerde asıl eksiğimiz eğitimdir. Kapatılan enstitülerin yeniden hayata geçmesiyle güzel yurdumuzun insanlarını tekrar kazanmamız için bir imza atın. Anadolu genelinde yaşayan ve eğitim için olanaklara sahip olmayan insanlara uzanacak bir yardım ile çok şeyi değiştirebilir. Bu projeye gönüllü olarak katılmak isteyen birçok insanla cehaletten doğan tüm sorunların önüne geçebiliriz. Sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmamızı ve bu projeyi hayata geçirmesi için devlete her yönden baskı yapmamız gerekmekte. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bu ışık bizi bu karanlıktan çıkartmak için yeterli olabilir diyor Ceylani. Kampanya kısa bir sürede esasında yüzlerce kampanya almış. Demek ki Ceylani bu eğitim konusunda yalnız değil. Furkan Doğan'ın kampanyası da darbe girişimi sonrası daha demokratik bir Türkiye'nin ...inşa edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun içinde seçim barajının düşürülmesinin atılması gereken ilk adımlardan biri olduğunu belirtmiş Doğan. Seçim barajı %5'e düşürülmeli, demokrasi azınlıkların da sesinin duyurulduğu... ...düşünce özgürlüğünün ve düşüncelerini ifade etme özgürlüğünün olduğu bir sistemdir. Seçim barajı ise azınlıkların sesine engel olup bireylerin istediği düşüncede oy kullanamamasına yol açar. Seçim barajının %5'e düşürülmesiyle farklı düşünen insanların sesinin de duyulacağı bir ortam sağlanır. Bu nedenle seçim barajının %5 olmasını istiyoruz diyen Doğan'a birçok kişi de imzalarıyla destek veriyor. Bunlardan biri de Edirne'den Baran İranlı. Neden kampanya destek verdiğini şu sözlerle açıklamış İranlı. Türkiye'de temsil edilemeyen birçok parti var ve kesim var ama tanınamıyor maalesef. Bu seçim barajı yüzünden diyor kendisi. Bilecik'ten Emine Gül Yılmaz da Türkiye'nin bitmeyen atama problemlerinden sağlıkçıları ilgilendiren kısmına dikkat çekiyor. Bizler atanamayan sağlık personeli topluluğu olarak bir farkındalık yaratmak istedik. Öncelikle kim olduğumuzdan bahsedelim. Sağlık meslek, Anadolu Sağlık Meslek ve üniversitelerden mezun olmuş hemşire, acil tıp teknisyeni ve tıbbi sekreter çıkışlı atanamayan mağdurlarız. Önümüzde bir KPSS sınavı var. Kimilerimiz çalışıyor, kimilerimiz çalışmak dahi istemiyor. 86 puanla atanamayan kadro bekleyen tıbbi sekreterlerimiz var. 79 milyon bir Türkiye'yiz deniliyor. Neden 5 tane tıbbi sekreter, 50 tane acil tıp teknisyeni, 100 tane hemşire alınıyor? Neden 50 yaş üstü emekliliği gelen, görevini yeterli düzeyde yerine getiremeyen elemanlar çalıştırılmaya devam ediliyor? Neden bu işin ilmini, 4 sene okumuş tıbbi sekreterlerimiz varken 2-3 ayda kursa gidip eline sadece kursiyer belgesi olan kişiler hastanelerimizde sekreterlik yapıyor. Neden? Hastanelerimizin acillerinde acil müdahaleden anlamayan, hayatımızı kurtarabilecek CPR yani kardiyopulmoner resüsitasyon veya entübasyon müdahalelerini yapamayan yetersiz elemanlar çalıştırılıyor. Biz bu soruların cevap ve çözümlerini bekliyoruz. Atanmak istiyor. Şartların iyileştirilip kadroların açılmasını rica ve arz ediyoruz. Bizim gibi düşünen ve bize destek vermek isteyen duyarlı kişilerden imzaları bekliyoruz diyor Yılmaz. Kampanyaya destek veren yüzlerce kişi arasında neden destek verdiğini açıklayanlar da var. Bunlardan biri Kırıkkale'den Sevcan Özdemir. Demiş ki torpille yerleşenler yerine hakkıyla atanan memurlar istiyorum. Konya'ya uzanıyoruz ve köylerine sahip çıkmaya çabalayan Pınarbaşı sakinlerine Kulak veriyoruz. Konya ininin Hüyük ilçesine bağlı Pınarbaşı mahallesinde geçtiğimiz aylarda sulama sistemi kurulması için çalışmalara başlamış ve birkaç ay içerisinde tamamlanmıştır. Büyükşehir yasasından evvel köy statüsünde olan mahallemiz adını yüzyıllardır kesintisiz akmaya devam eden Pınarından almıştır. Pınarımız köyümüzün gerek içme suyunu gerekse bahçe ve tarlalarının sulanmasında kullanılmıştır. Köyümüzde bulunan sulama kanalları evvelinde köylünün imece usulü yaptığı sulama arklarıyla gerçekleşmekteydi sulama. Sulama arkları bahçelerin sulama ihtiyacını karşılamakla birlikte yaban hayatının ve habitatının da su ihtiyacını karşılıyordu. Lakin köyümüzde gerçekleştirilen sulama projesiyle pınarımızdan çıkan su arkları kapatılarak, Borularla yerin altına alınmıştır ve bu çalışmalar esnasında bahçelerden yüzlerce ağaç kesilmiştir. Sulama boruları özel mülkiyete tabi arsaların içerisinden hiçbir muvaffakat alınmadan geçirilmiştir. Köyün içerisinde akarsu kalmadığı için hayvanlar köy içerisine gelerek pınardan su içmekte ve içme suyu da kirlenmektedir. Köyümüzün otlakları ve meraları susuz kaldığında kurumaktadır. ...yaban hayvanları içecek su bulamamaktadır. Köyümüzde yapılan çalışmalar öncesinde çalışmaların çevreye verileceği etkiler değerlendirilmemiş... ...ÇED raporu da alınmamıştır. Kaldı ki sulama kanalı tam verimle çalışmamakta çoğu yerde su çıkmadığından... ...pınarın kapakları kapatıldığında doğal kaynak suyumuz kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Netice itibariyle köyümüzün tarihi ve doğal dokusunu bozan... ...sulama sisteminin doğaya ve tarihi dokuya uygun hale getirilmesini talep ediyor... Kınarbaşı köyü sakinleri yüzlerce kişinin imzalarıyla destek verdiği kampanyanın destekçilerine de kulak verelim ve neden desteklediklerini anlayalım. İstanbul'dan katılan Hülya Tütüncü insanlar tarihinden gelen güzellikleri koruma pahasına gerektiğinde evlerini bile ağacı içinden geçirerek inşa ederken biz elimizdeki kıymetlileri hiçe sayıyoruz. Bir köyü olmadığı için çok yakınımızı Memleketi kabul eden ünlüleri bari örnek alıp büyük dedelerimizden bizlere emanet olan güzellikleri biz de torunlarımıza miras bırakalım diyerek açıklamış. Neden kampanyaya destek verdiğini bir başka imzacı Mustafa Yücel de diyor ki çünkü gelecek nesillere mirasın kaybolmasını istemiyorum. Ve son olarak şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Son günlerde gündemden düşmüş olsa da hala süren bir dram var. Akdeniz'deki mülteci dramı. Ne yazık ki devam ediyor. İngiltere'de de bir süredir devam eden bir Change.org kampanyası bu konuya dikkat çekiyor. Zong Yantan'ın başlattığı kampanya başta İngiliz hükümetinden ve tüm Avrupa ülkelerinden bu soruna kalıcı ve insani bir çözüm bulunmasını istiyor. Kısa sürede 3000'e yakın imza toplayan kampanyanın nasıl sonuç vereceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak bizim de şu anda gündemimizde olması gereken Konulardan bir tanesi bütün büyük veya makro düzeyde gördüğümüz olayların yanında günlük hayattaki sorunları da unutmamak gerekiyor. O açıdan değişim rüzgarları her yerde ve her şekilde esmeye devam ediyor. Bugün Türkiye'ye baktık, İngiltere'ye baktık, birçok vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de aynı şekilde değişim yaratmak için Change.org'da bir kampanya başlatarak bu konuda adımlar atabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.